Türkü Türkiye Anadolu kuşağında GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı İzzet Altınmüşe'nin seslendirdiği kardeş ülkemiz Azerbaycan ezgilerini barındıran Senema adlı hareketli türküyle başladık. Ülkemizin dört bir yanından seçtiğimiz türkülerle sizlerle beraber olmanın sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Anadolu Kulkan Türkü yolculuğumuza sizin de eşlik etmenizi bekliyoruz. programı sizin için Doğan Ak Yıldız hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ufuk Tanak Güneş, speakeriniz ben Bahar Uygur. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz size.